Mesut Topal, bu adamın engellilere karşı yaptığı inanılmaz çalışmaları vardı. Legolar yapıyordu, onlarla ilgili çalışmalar yapıyordu ve çocuklara çok fazla ıı, önemsiyordu. Onun tahta oymalarını görüp o legolarını, o oyuncaklarla ilgili çocukları geliştirme konusunda çok fazla emek sarf ettiğini görünce onun olmasını istedim. Mesut Topal hakikaten değerli bir ustaydı.